şekilde anlayabilmek için dikkat edilmesi ve riayet edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim size bu derste inşallah. Çünkü kardeşler bizim işleme, işlemeyi düşündüğümüz meseleler büyük meseleler. Yani meselenin unvanından anlayacağınız üzere büyük meseleler. İnsanın cenneti veya cehennemi ile alakalı olan meseleler. Durum böyle olunca yani meselenin değeri bu kadar büyük olunca Doğal olarak onu öğrenmenin de değeri o kadar büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle ki ilim ehli ne diyor? Diyor ki el-ilmu yuşrafu bi şerefi'l-ma'lum. İlim öğrenilen şeyin şerefi yani büyüklüğü oranında şereflenir, büyük olur, değer kazanır diyor bizim ilim ehlinemiz. İşte inşallah bu bağlamdan hareketle bu ders serisini takip ederken en iyi derecede faydalanabilmek için riayet edilmesi gereken bazı tembihatlarda ve beyanlarda bulunacağım size. Yani biz bu ders serisini takip ederken ne gibi şeylere dikkat edeceğiz? Bunlar hususunda size bazı beyanatlarda bulunacağım kardeşler. Şimdi öncelikle belirtmiş olduğumuz dersin ünvanını ismini ele alarak başlayalım. Şimdi biz bu dersin bu serinin ismini şöyle isimlendirdik. Selefin fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri. Selefin fehmi bağlamında ne demek? Kastımız, yani selefin öğretisiyle birlikte, selefin anlattığı şekliyle, selefin gösterdiği şekliyle iman, küfür, şirk ve nifak meselelerini ve tekfir meselelerini öğrenmek. Hedefimiz bu. Sonra biz buna bir alt başlık attık. Dedik ki, iman, küfür, şirk ve nifak kavramlarının, Kavram ne demek? Yani kelimelerinin, iman, küfür, şirk ve nifak kelimelerinin delalet ettiği anlamların, yani gösterdiği, içerdiği, içerisinde barındırdığı anlamların ve tekfir meselelerinin yeryüzündeki tek mutlak hak fırka olan. Neden biz buna mutlak hak diye isimlendirdik? Çünkü her fırkanın hak olduğu taraflar var. Ehl-i Sünnetle ittifak ettiği taraflar var. Ama bununla birlikte her fırkada mutlaka ve mutlaka istisnası selef hariç istisnasız batıllar bulunmakta. O yüzden biz buna mutlak hak fırka dedik. Hak fırka demedik. Mutlak hak fırka dedik. Yani mutlaktan kastımız ne? Tabir sahi ise hatasız, masum, kusursuz, yüzde yüz anlamlarını taşımakta kardeşler. O yüzden cümleyi geri aldığımızda biraz daha anlayacaksınız inşallah. Diyoruz ki alt başlık olarak iman, küfür, şirk ve nifak kavramlarının yani bu kelimelerin delalet ettiği yani içerdiği anlamların ve tekfir meselelerinin yeryüzündeki tek mutlak hak fırka olan yani yeryüzündeki tek yüzde yüz hak fırka olan selef imamlarının yani burada kastımız icmasının Fehmi bağlamında yani anlayışı ışığında ele alınacağı bir ders serisi diye isim verdik buna. ikinci bir başlık olarak. Sonra dedik ki üçüncü ve son başlık olarak bu ders serisinde hedeflenen adı geçen meselelerin adı geçen meseleler ne? Yani iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri. Bu ders serisinde hedeflenen adı geçen meselelerin ilmi anlamda temelinin sağlam bir şekilde verilmesidir. Yani temelinin ilmi bir şekilde verilmesidir karşı tarafa. Hedefimiz bu. Yani hedefimiz değil, biz bu seriden çıktıktan sonra bu meselede müştehid olacağız, bu meselede alim olacağız ve fetvasını vereceğiz değildir. Bilakis bu meselede bir talebenin mutlaka, bir tevhid ehlinin mutlaka öğrenmesi gereken temeller üzerinde Duracağız ve bu temellerin sağlam bir şekilde atılması için elimizden geleni yapacağız. Niyetimiz bu. Bu okuduğum son iki cümle tam olarak bizim bu ders serisinde istediğimiz hedefi anlatmakta kardeşler. Şimdi bu anlattıklarımız kardeşler cümlelerimizin muhtasar yani özlü anlamıydı. Ben size şimdi bu ders serisinin hedefinin özlü anlamını anlattım. Şimdi inşallah daha geniş anlamını Size burada beyan edeceğim. Ve inşallah bu ders serisi içerisinde mutlaka izlenmesi gereken şeyleri, olmazsa olmaz olan şeyleri size burada anlatacağım. Ondan sonra bu haftayla alakalı dersimize burada son vereceğiz. Meselelere direkt giriş babında ki ilk dersimizi önümüzdeki hafta yapacağız. Ama bu tabir sahihse bu ilk dersimiz mukaddime babında olduğu için çok büyük önem taşımakta kardeşler. Çok büyük önem taşımakta. Çünkü bu dersin mesajını anlamanız önünüzdeki dersleri en iyi şekilde anlamanız için yardımcı olacak en büyük etkendir. İnşallah. Şimdi kardeşler, şöyle diyorum. Şimdi biz selefiyiz. Yani bir taifeyiz. Allah Subhanahu wa Taala da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizi taife olarak isimlendirmiştir. Kıyamete kadar hak bir taife olacak demiştir mesela. Biz selefiyiz, biz bir taifeyiz. Ve yeryüzündeki tek mutlak hak olan taifeyiz. Ve selef taifesi dışında olan tüm fırkalar tüm fırkalar içerisinde batıllıklar bulunmakta. Selef ise kardeşler Bakın gerek fıkhi olsun, gerek de akide meseleleri olsun, kendisinde batıl hata bulunmaktan münezzeh bir taifedir. Yani selefimiz dini hususlarda hata etmekten masumdur. Dolayısıyla da kardeşler, gerek fıkhi bir mesele olsun, gerekse de akidevi bir mesele olsun, Selefin görüşünün dışına çıkmak caiz değildir. Bunu öncelikle net bir şekilde bilmemiz gerekir. Şayet herhangi bir kimse, tek bir meselede dahi, Selefin görüşünün dışında bir görüşe sahip olursa, sahip olduğu o görüş, bidat bir görüş olmakla nitelendirilir. O görüşün sahibi ise, sahip olduğu o görüşe göre değerlendirilir. Eğer sahip olduğu o batıl görüş küfre getirecek bir görüşse bu adamın o yaptığı amel hem bidat hem küfür olmakla nitelendirilir. Ondan sonra bu görüşün sahibi tekfirin engelleri ve şartları çerçevesinde değerlendirilir ki bu alimler tarafından olur. Asıl budur. Ona göre hüküm verilir. Ancak Bizim asıl vurgulamak istediğimiz şudur. Tek bir meselede dahi selefin görüşünün dışında bir görüşe sahip olursa o kişi, o sahip olduğu görüş ister fıkhi bir görüş olsun, ister akidevi bir görüş olsun, bidat bir görüş olmakla nitelendirilir. O görüşün sahibi ise sahip olduğu görüşe göre değer kazanır. O yüzden... Kardeşler dediğimiz gibi bizim bu ders serisindeki asıl hedefimiz selefin anlayışı ışığında meseleleri öğrenmektir. Bizim bu ders serisindeki hedefimiz Kur'an ve sünnete bakıp sonra da oradan İslam akidesini anlamaya çalışmak değildir. Yani hedefimiz İslam'ı, İslam akidesini yeniden keşfetmek değil bilakis Zaten Selef tarafından keşfedilmiş olan İslam akidesini fıkh etmektir. Yani asıl hedefimiz, evet burada hep beraber Kur'an ve sünnete inelim, Kur'an ve sünnete bakalım, o ne diyorsa biz ona göre inanıp amel edelim, bundan sonra da her kim ne düşünüyorsa düşünsün, neye inanıyorsa inansın, bizi ilgilendirmez şeklinde değildir. Bilakis bizim bu ders serisindeki hedefimiz ve sadece kendi yaşantımızda da olması gereken hedefimiz Selef'in elinde kardeşler ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi olmaktır. Ölü yıkayan bir kimsenin elindeki o ölü nasıl ise öyle olmaktır. Yani nasıl ki ölünün ölü yıkayan kimseye karşı hiçbir seçme hakkı yoksa Ölü yıkayan kimse onu sağa çevirdiğinde ölü sağa dönüyorsa, sola çevirdiğinde de ölü sola dönüyorsa, ölünün hiçbir itiraz, karşı çıkma şansı yoksa, işte selefe karşı da bu ölü gibi olmaktır dini meselelerde. İşte kardeşler hedefimiz, işleyeceğimiz meseleleri anlamada aynı bu ölünün kendisini, yıkamaya teslim, kendisini yıkayana teslim olduğu gibi, Bakın selefin anlayışına teslim olmaktır. Yine hedefimiz, selefimizin görüşü budur şeklinde sabit olduktan sonra. Bakın bundan ne kastediyorum. Mesela bizim indimizde sabit oldu ki, selef bu konuda bu meseleye budur şeklinde inanıyor. Bu bizim indimizde sabit olduktan sonra, delilimiz her ne olursa olsun, basit aklımızı bir kenara bırakıp, Getirdiğimiz delilleri de yanlış anladığımıza hükmedip selef neyi anlamışsa ona inanıp teslim olmaktır. Çünkü kardeşler bizim herhangi bir meseleyi Kur'an sünnette bakıp da kendi başımızda yanlış anlayabilmemiz için birçok sebep bulunmakta. Mesela getirdiğimiz delil nesh olmuş olabilir yani hükmü kalkmış olabilir ve biz onu bilmiyoruzdur. Veya getirdiğimiz delilin içerisinde bir kelime vardır. Bu kelimenin birden fazla anlamı vardır. Ve Allah Resulü'nün bu anlamlardan hangi birisini kastettiğini tespit edemememiz olabilir. Veya Allah Resulü bir yerde genel bir ifade kullanmıştır. Başka bir yerde de kardeşler o genel ifadeyi özelleştiren başka bir ifade kullanmıştır. Ve biz bu iki ifadeyi bilmediğimiz için sonuç olarak hata bir görüşe sahip olabilmemiz de mümkündür. Ve vesaire birçok daha sebep sayabiliriz. Bizim delilleri yanlış anlayabileceğimize sebep olabilen birçok daha sebep sayabiliriz. İşte bundan dolayı biz asıl hedef olarak şunu belirliyoruz. Bizim hedefimiz tekfir küfür, iman, şirk, nifak, müşrik, kafir, münafık bu türlü meseleleri selefin anladığı gibi anlamaktır. Ama biz selef ümmetine baktığımızda kardeşler, dedik ya biz birçok şeyi birçok nasıl yanlış anlamaya müsaitiz. Ama selef ümmetine biz baktığımızda selef ümmeti asla ve asla kardeşler dalâlet üzeri birleşmez. Allah Azze ve Celle selefi dalalet üzeri birleştirmez. Kıyamete kadar hak taife olacaktır. Onlara muhalefet edenler asla onlara zarar veremeyeceklerdir kardeşler. Bunu bize Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam anlatıyor. Kıyamete kadar hak taife olacaktır. Şu şu meselelerde hak, şu şu meselelerde ise yanlış veya batıl olacaktır şeklinde herhangi bir kayıtlama yoktur. Allah Resulü'nden gelen. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bu hak olmayı mutlak bir şekilde zikretmiştir kardeşler. Yani kayıtsız şartsız. Selefin hata etmekten masum olduğu kardeşler bizzat selefin kendi sözlerinde mütevatir şekilde gelmiştir. Şeyhülislam Sırf mecmul fetavasında yaklaşık 30 yerde yine bizim sair alimlerimiz İbni Abdülber gibi veya muasır alimlerimizden Şeyh İbni Hüseymin gibi ve bunlara benzer onlarca alimden mütevatir bir şekilde selefin masum olduğu sözleri varid olmuştur. Selefin masum olmasıyla Selefinin masum olması birbirinden tamamıyla farklı şeylerdir kardeşler. Ben bir Selefiyim inşallah. Ahmet tek başına bir Selefi inşallah. Mehmet tek başına bir Selefi. Davut tek başına bir Selefi inşallah. Ama ben Selef değilim. Yani Selefin bütünlüğünü tek başıma temsil etmem. Ahmet de Mehmet de tek başına bütün Selefi temsil etmez. O yüzden selefi tek bir kişinin görüşüdür. Bu kimse hata edebilir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum bunların hata ettiği gibi İbni Teymiye'nin de, İbni Kayyım'ın da, İmam Zehebi'nin de, Muhammed İbni Abdülvehhab'ın da, İbni Hüseymi'nin binbaz Elbani Hüseymi'nin de hata etmesi gayet ve normaldir. Ve bu sünnetullah'tır. Ve sünnetullahın olmazsa olmazıdır. O yüzden selefin hata etmesiyle selefinin hata etmesi tamamıyla birbirinden farklı olan iki anlamdır. Selef dediğimizde biz selefin bütününü kastederiz. Yani selef alimlerinin bir konu hakkındaki ortak görüşünü kastederiz. İşte masum olan budur. Yani diğer bir tabirle selefin icmasıdır eğer selef herhangi bir konuda icma etmişse, onun icması mutlak haktır. Hiçbir meselede batıllık ona dahil olamaz. O yüzden dediğim gibi selefin sözlerinde, selefin hata etmekten masum olduğu kardeşler, bu önemli bir kayıttır burayı vurguluyorum, mütevatir bir şekilde gelmiştir. Selefin masum olduğu, Mütevatir bir şekilde gelmiştir. İşte bu sebeple selef masum olunca, selefin masum olması sebebiyle senin selefin tersine, selefin hilafına gördüğün herhangi bir delil mutlak durumda. Bakın bu iki kaydı özellikle veriyorum. Bunu mutlaka anlamanız gerekir. Senin selefin zıttına gördüğün, selefin hilafına gördüğün, selefin tersine gördüğün herhangi bir delil. Bu delil gerek Kur'an'dan gerekse de sünnetten bir delil olsun. Mutlak surette şu iki durumdan birisiyle karşı karşıyadır. Senin getirdiğin delil mutlak olarak şu iki suretten birisiyle karşı karşıyadır kardeşler. Bakın ya getirdiğin delil zayıftır. Ya getirdiğin delil zayıftır ya da getirdiğin delil sahihtir ancak delalet ettiğini zannettiğin o anlam aslında o getirdiğin delilin delalet ettiği anlam değildir. Ne demek bu? Yani ya senin getirdiğin delil zayıftır ya da o getirdiğin delilin anlamı senin zannettiğin anlam değildir. Yoksa Şeyhül İslam'ın da dediği gibi kardeşler hangi fırkanın delili yok ki? Hangi taifenin delili yok ki? Yani İslam'ı kendisine nispet eden hiçbir fırka yok ki mutlaka itikad etmiş oldukları meselelere mutlaka ve mutlaka delil getirmektedirler. Bakın mesela büyük günah işleyen Müslümanları tekfir eden haricilere bu harici fırkaları bu itikatlarına delil olarak vallahi la yu'min vallahi la yu'min vallahi la yu'min vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz, Vallahi iman etmiş olmaz. Qıle vaman yar asurallah. Ey Allah'ın resulü, kimdir bu iman etmiş olmayanlar? Kimmiş bu iman etmemiş olanlar? Qıle vaman yar Ey Allah'ın resulü, kimdir bunlar? Kale dedi ki: Elle zilay emenu jaruhu be O komşusu sıkıntılarından yana emin olmayan kişidir. Yani komşusunun kendisinden kendisinin vereceği sıkıntılardan emin olmayan kişidir. Bakın bu haricilerin büyük günah işleyenleri tekfir ettiklerine dair getirdikleri delillerden bir tanesidir. Komşusuna rahatsızlık veren büyük günah işlemiştir ve bu büyük günah işleyen kimseye de Allah Resulü vallahi la Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Vallahi o iman etmemiştir. Vallahi o iman etmemiştir. Vallahi o iman etmemiştir. Delilini getiriyorlar. Yani bu adam kafirdir. Bakın haricilerin kardeşler tam zıttı olan mürciyeye. Batıl itikatları mürciye de yani herkesi İslam'a sokan. Bakın bunların delillerine. Mâ min abdin kâle lâ ilâhe illallah. Bir kull lâ ilâhe illallah derde. Sümme mâ ta'lâ zâlik. Sonra da bunun üzerine ölürse illa dehalel cenne mutlaka cennete girer. Hadisini delil olarak getirmişlerdir. Bakın La ilahe illallah dedin kurtuldun. Namaz kılmasan ne olur ki? Oruç tutmasan ne olur ki? Zekat vermesen ne olur ki? Bakın kaderi inkar eden fırkalara kardeşler. Kullu mevludin yûledu alel fıtra. Her doğan kimse fıtrat üzere doğar fâ ebawâhu ev yunassirânihî ev ancak babası onu ya yahudileştirir ya hristiyanlaştırır ya da mecusileştirir bakın hristiyanlaştıran kimmiş yahudileştiren kimmiş mecusileştiren kimmiş babasıymış Allah'ın burada hiçbir dahli yok Allah'ın kaderinin burada hiçbir dahli yok Bu kaderiyenin kendi batıl fırkalarına getirdikleri delillerden sadece bir tanesidir. Yine bakın kaderiyenin zıttı olan cebriyeye yani kul bir fiili işlemekte mecburdur. Onun hiçbir seçme hakkı yoktur. Yani hırsızlık da yapıyorsa Allah onu mecbur kıldığı için hırsızlık yapıyor. Kendi dilemesi yoktur. Namaz kılan da aynı şekildedir. Yani ben namaz kılmıyorsam Allah istemiyor benim suçum nedir? Diyen tabir sahihse toplum. Bakın bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin her biriniz ateşte oturacağı ve cennette oturacağı yer hazırlanmıştır. Dediğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabeler dediler ki ey Allah'ın Resulü öyleyse amel etmeyi terk edelim mi dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kardeşler İ'melû فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ Hayır, bilakis amel edin. Her şey yaratıldığı için kolaylaştırmıştır hadisini delil olarak getiriyorlar. Bakın, siz amel edin. Bu kolaylaştırma Allah'ın elindedir. Yani Allah sizi istediği yere savurur. Aynı bir rüzgarın, aynı bir yaprağın rüzgarlı bir havada rüzgar onu nereye çeviriyorsa, hangi yöne yönlendiriyorsa nasıl ki o yaprağın bir seçimi yoksa sağa veya sola gitme hususunda bir seçimi yoksa bizim de aynı bu yaprağın elinde aynı bu rüzgarın elinde olan yaprak gibiyiz. Allah Azze ve Celle bizimle tabir sahilse bu yaprağın rüzgar, bu rüzgarın yaprakla oynadığı gibi bizle oynamakta. Buna da delil olarak اِعْمَلُوا فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ lima خُلِقَ لَهُ Siz amel edin. Herkes amel ettiği şey için kolaylaştırılmıştır her şey. Yani bizim hiçbir seçme hakkımız yoktur. Yani hangi fırkanın delili yok ki? Bakın müşebbihelere kardeşler. خَلَقَ اللّٰهُ عَدَمَ عَلَى Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır diyor. Bukhari'deki hadiste. Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır. Al müşebbihenin delili. Bak demek ki kullar Allah'a benzer. Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır. Tam zıttı olan muaddilalara bakın. Yani Allah'ın isim sıfatlarını iptal eden, inkar edenlere bakın. Le ise ke mislihi şey'un ayetini delil getirmişlerdir. Onun misli hiçbir şey yoktur. E biz Allah'ın eli vardır desek Allah'a Allah bir misil tayin etmiş oluruz demişlerdir. Bakın sahabeleri tekfir eden harici e, e, rafizlere bakın. Delil olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kıyamet günü benim yanıma ashabımdan bir zümre uğrayacak ve onlar benim havzumdan geri döndürülüp kovulacaklardır diyor. Bu hadisi getirerek sahabeleri tekfir ettik etmişlerdir ve bunu delil olarak öne sürmüşlerdir kardeşler. Bakın bazı tasavvufçulara bidatlarını savunma adına ne demişlerdir? Kur'an'ın zahiri ve batını vardır rivayetini getirmişlerdir delil olarak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir rivayet getirmişlerdir kendilerince. Dediğimiz gibi hiçbir fırka yok ki kardeşler. Kendilerince Kur'an ve sünnetten mutlaka bir delilleri vardır. Ancak bizim de az önce dediğimiz gibi getirmiş oldukları bu deliller ki biz bunların mesela bir kısmını saydık ya zayıftır bu deliller yani senet açısından mesela zayıftır Allah Resulünden sabit olmamıştır ya da sahihtir ancak batıl görüşlerine delalet etmemektedir. Sahihtir ancak içerisine yükledikleri anlam yanlıştır. İşte kardeşler bu sebeple asıl olan delil getirmek değil bilakis getirilen delilleri doğru anlamaktır. Delilleri doğru anlayabilmenin yolu ise Selef'in fehminden yani Selef'in anlayışından geçer kardeşler. O yüzden ben bu ders serisini isimlendirdiğimde dikkat edecek olursanız dersin ismine Selef'in fehmi bağlamında ibaresini koydum. Yani Selef'in anlayışı ışığındaki ibaresini koydum. Peki kardeşler. Bu ders serisinde işlemek istediğimiz konular neler? Usulümüz nasıl olacak? En iyi şekilde istifade edebilmeniz için ders içerisindeki meseleler ile alakalı riayet edilmesi gereken hususlar neler? Bunlardan bahsedeceğim inşallah. Ondan sonra dersin önümüzdeki gidişatıyla alakalı sizden herhangi öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa onları alacağım. Şimdi ilk önce kardeşler. Bu ders serisinde yapmanız gereken sabretmektir. Bakın bu en önemli gördüğüm noktalardan bir tanesidir kardeşler. Bu ders serisinde yapmanız gereken en önemli şey kardeşler sabretmektir. Çünkü benim ilk hedefim işleyeceğimiz meselelerin kalbine inmektir. Yani bu ders serisindeki ilk hedefim işlemeyi niyetlendiğimiz meselelerin kardeşler tabir sahise kalbine inmektir. Bunun için de kardeşler dersin unvanında zikretmiş olduğum iman, küfür, şirk ve nifak kavramlarının içermiş olduğu anlamları geniş bir şekilde ele alacağım. İman, küfür, şirk ve nifak bunların hepsi dini terimlerdir. Dinin bize hitap etmiş olduğu kelimelerdir. Ben inşallah kardeşler niyetim bu ders serisinde bu kavramların, bu kelimelerin içerdiği anlamları geniş bir şekilde Ele alıp size sunmak. Sizin de bu konuları en iyi bir şekilde kavrayabilmeniz için kardeşler, mutlak surette bu kavramları fık etmeniz, anlamanız gerekir. Çünkü kardeşler bakın, bütün meseleler ancak ve ancak o meseleleri anlatan lafızların anlamını bilmekle fık edilebilir. Bütün meseleler, o meseleleri anlatan kelimelerin o meseleleri ifade eden lafızların anlamlarını biz bilmekle ancak ve ancak meseleleri hakkıyla anlayabiliriz. O yüzden bakın kardeşler, bugün Müslümanlığın ayrılık noktasında içerisine düşmüş olduğu bu vahim durum, yani her kafadan bir sesin çıkması, insanların ağzından batılların dökülmesi, apaçık olduğunu zannettiği delilleriyle yaklaşarak kimi zaman küfür inancına sahip olması, kimi zaman bidat inancına sahip olması, kimi zaman Müslümanları tekfir edip de, kimi zaman herkesi Müslüman görmesi gibi, Müslümanların saflarını bölen, en büyük sebep, görüş ayrılıklarıdır kardeşler. En büyük sebep, görüş ayrılıklarıdır. Bu görüş ayrılıklarına düşmenin en büyük sebebi de kardeşler cehalettir. Cehalete götüren en büyük etken ise kardeşler, ilmi ıstılahları yani dini terimleri bilmemektir. Örneğin bugün kardeşler daha doğru düzgün Kur'an okumayı bilmeyen insanlar veya usulden bir haber olan insanlar çocuk oyuncağıymış gibi elindeki fıkhını anlayamamış olduğu, içeriğini anlayamamış olduğu delilleriyle rahatlıkla Müslümanları tekfir edebilmekteler kanlarını, mallarını helal sayabilmekteler. Bakıyorsun ki kardeşler, bakın, cahiliyeden kurtulup da tekfiri görüşlerle daha dün İslam'a giren bir genç, ikinci gün ümmette adam bırakmayabiliyor. Veya diğer fırkaları ele alalım. Hepsi bu bağlamda değerlendirilir. Bütün bu ayrılıkların sebebi, kardeşler, öğrenilen meseleleri ifade eden lafızları dini anlamlarını bilmemektir. Bu lafızların içerdiği anlamları bilmemektir. Bütün sebep budur. Onu öğrenmeye çaba göstermemekten kaynaklanmaktadır. Dini terimleri hafife almaktır. Bakın diğer fırkaları, bırakın yani siz diğer fırkaları. Hiç diğer fırkaları değinmiyorum. Selefilik veya ehli sünnet veya Kur'an ve sünnet adın Adı altında kardeşler yapılmış olan ve yapılmakta olan derslerin hemen hemen hepsi ne yazık ki bunu açıkça söylüyorum. Bu yapılmakta olan derslerin hemen hemen hepsi bırakın bu alanı boş bırakmayı hatta bırakın bu alanı hiç değinmemeyi tamamıyla bu alandan habersiz derslerdir. Yani diğer bir tabirle selefin metodundan hali olan derslerdir. Bu sebeple bugün Müslümanlar maalesef ve maalesef az önce de söylediğim gibi fırkalara bölünmüş her kafadan bir ses çıkmıştır kardeşler. Hatta öyle ki bakın son dönemlerde özellikle son dönemlerde yani bu yaşadığımız günlerde özellikle asıl işlenilmesi öğrenilmesi gereken meseleler ya gerçi zaten selef usulüyle anlatılmıyordu ama büyük ölçüde terk edilmiştir kardeşler. Yani çiçek böcek haftası, aile koruması, çocuk eğitimi gibi meseleler ele alınarak selefiliği kabul etmiş kimselerin asıl ve en büyük arızası olan menhetsizlik, usulsüzlük problemine hiç değinilmeyerek Müslümanların gündeminden büyük ölçüde kaldırılmıştır bu meseleler. Sanki kardeşler etraf güllük gülüstanlıkmış gibi. Selefiliğin asıl meseleleri tam anlamıyla sanki rayına oturmuş gibi tevhid hatırına deyip de ancak bahsetmiş olduğu tevhidin asıl müdafacılarının usul ve menheçlerine küfrederek ne olursan ol gel mantığını andıran bir tablo ile karşı karşıya yazmışlar. Bakın ben bizzat size bu soruyu sormuyorum kendime de sormuyorum. Ancak kendi nefsinize sormanızı istiyorum. Ve bunu birbirinize karşı da dillendirmenizi istemiyorum. Herkes kendi nefsine sorsun. Acaba biz bugün iman, küfür, tekfir, şirk, müşrik, nifak her neyse bu meseleleri öğrenirken veya bunun dışındaki akidevi meselelere değinirken acaba hiç bu meseleleri Usulüyle anlamış mıyız? Acaba bu meseleleri bize ifade eden kavramları fıkh miyiz? Veya bu derslerle karşı karşıya kalmış mıyız? Veya biz bu herhangi bir meseleyi ispat ederken Selefin ortaya koymuş olduğu kaide ve kurallardan bahsetmiş miyiz? Eğer bahsedilmişse, kendi nefsinde evet ki bu imkansız Evet bahsedilmiş diyorsa bir kimse bunu sorsun kendi nefsine. Acaba tekfir meseleleri, küfür meseleleri vesaire buna benzeyen meselelerle alakalı karşılaşmış olduğu işgalleri acaba kendi nefsinde çözebilmiş mi? Kendi nefsinde bu sorulara cevap verebilmiş mi? En basitinden, en basitinden mesela. Siz bıkmadıkça Allah Azze ve Celle bıkmaz lafzını duyduğunda. Acaba bunun ne anlama geldiğini anlayabilmiş mi? Allah'ın bıkma sıfatıyla alakalı bir şeyler zihninde tasavvur etmiş mi? Veya siz bizi unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk ayetini duyduğunda acaba bu Allah'ın unutmasını nasıl değerlendirmiş? Bunu zihninde çözebilmiş mi? Veya Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır nasını duyunca bir işkalle karşılaşmış mı? Eğer karşılaşmış ise bu işgali çözebilmiş mi? Veya bugün kendi alimlerinden fetva alarak mesela örnek babından başını açarak üniversitelere giden bu genç kızları alimlerini ve alimlerini Rabler ediniyor diye tekfiye ederken acaba hariciler acaba hariciler kendi alimlerini dinleyip de Müslümanların kanı ki bu Müslümanlar sahabeydi, Müslümanların kanını helal sayarken kendi harici alimlerine uyan o insanlar, sahabeler tarafından ya siz alimleriniz, Rabler edindiniz diye, niçin tekfir edilmedi diye bir işgalle karşılaştığında bunu kendi dünyasında çözebilmiş mi? Acaba bu alimler Başörtüsüz okula gidip de bu sebeple alimlerini taklit eden bu kızların ki yaptıklarının haram olduğu şüphesizdir. Ya bunlar alimlerinin helalini haram, haramını da helal saydı diye tekfir edilen bu, bu kimseler. Acaba sahabelerin de helal olan kanını haram sayan yani helali haram yapan bu haricilerin Yolundan giden o günkü avamlar kendi alimlerini bu yolda taklit edip de sahabelerle savaştıklarında hatta sahabeler İbni Abbas gibi bir ilim ehlini hücceti kaldırmak için gönderdiği halde tekfir edemedik, et, etmedikleri zaman sahabeler bunları siz haramı helal, helali haram sayıyorsunuz. Çünkü sahabelerin kanı helaldi onlar haram sayıyorlardı. Siz harici alimlerinize uydunuz. Çünkü hepsi aynı seviyede değildi. Aralarında kendi alimleri ve avamları vardı. Niçin acaba tekfir etmediler sahabeler? Hatta tekfir etmemekte neden icma ettiler acaba? Yani biz bu iki farklı durumla karşılaştığımızda mesela onlar hahamlarını ilahlar, Rabler edindiler ayetiyle mesela bu sahabelerin bunlara olan uygulamasıyla zıt zıtmış gibi görünen uygulamasıyla biz karşı karşıya kaldığımızda Acaba nasıl çözdük bu işgalleri? O yüzden tekrar dönüyorum vurguluyorum diyorum ki kardeşler sanki etraf güllük gülüstanlıkmış gibi selefiliğin asıl meseleleri tam anlamıyla sanki rayına oturmuş gibi ya tevhid hatırına deyip de menheç meselelerini hiç konuşmayıp son zamanlarda çiçek böcek haftalarından bahsedenlerin ne derece selefin çorbasına olumlu tuz attıklarını siz düşünün. İnşallah tabii konumuz tam bu nokta ile alakalı değil ama inşallah ben buna yakında yapmayı düşündüğüm Türkiye selefiliğinin vahim durumu adı altındaki derse derste buna geniş bir şekilde yer vereceğim. Ancak anlatmak istediklerimin özeti şudur kardeşler. Bu meseleler basit meseleler değil. Yani biz burada ders yapalım. Ders böyle çok gülünç, eğlenceli geçsin. Hiç sıkılmayalım. Meseleler çok böyle hafif geçsin, basit geçsin. Belli bir şeyler öğrenelim. Herkes evine gitsin. Buraya geldiğimiz zaman dersten sonra işte yemek yiyelim, eğlenelim, gülelim değildir kardeşler. Bu kadar basit değil. Yani eğer bu seri takip edilecekse ve inşallah burada samimiyet gözetilecekse, herkes kendi nefsinde ihlası gözetsin burada. Burada en önemli nokta bu hususta sabretmektir. Bunlar basit meseleler değil. Bazı kavramlar iyi bir şekilde kardeşler anlaşılmadıkça konular hakkıyla anlaşılamaz. Meseleler zihinde eksik veya yanlış kalır eğer bazı kavramlar oturmazsa. Bunun için de kardeşler sadece bu kavramları oturtma adına gayret göstereceğiz. Ve belki 50-60 hatta 70 ders, tabi bu Allah'ın tevfikiyle alakalıdır. Belki 60-70 ders sadece bu kavramları fıkh etme ile alakalı olacak. Sonra geliyor adam diyor ki mesela ya hocam ben bu tekfir meselelerini anlayamıyorum. Bana çok ağır geliyor, çok basit, çok karışık geliyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ya sen insanları sinek avlar gibi mesela tekfir ederken çok rahat ediyordun. Yani bu kişiye sorulur. Sence bu meseleler ilmi meseleler mi? Cevap evet. Sence bu meseleler içtihadi meseleler mi? Yani alimlerin ancak hakkıyla bileceği meseleler mi? Cevap evet. Peki sen bu kavramlar etrafında hakkıyla anlamak için gayret gösterdin mi? Hayır. Cevap hayır. Bakın kardeşler ilim mantığında yani 3-5 nas öğrenif de özellikle bu şu anda Türkiye'de insanların mallarını, kanlarını helal sayan insanlar için geçerli bu söylediğim özellikle. İlim mantığında bunun ismi kardeşler cahilliktir, başıboşluktur, meseleyi hafife almaktır. Kendini müctehit yerine koymaktır, usulsüzlüktür, menheçsizliktir hatta ilimin bir cihetiyle bu ahlaksızlıktır. Yani meseleleri hakkıyla kavramadan bugün insanlar hakkında hüküm verenler, ya isla, ya insanların büyük bir kısmını İslam'dan çıkaran veya büyük bir kısmını İslam'a sokanlar, her kim olursa olsun. Eğer bunlar meseleleri ilmi olarak anlamadıktan sonra, İslam'ın bize hitap etmiş olduğu kavramları fıkh etmedikten sonra yapılıyorsa, bunun ismi ilim platformunda Cahilliktir, başı başıboşluktur ve bir sürü hak edeceği vasıflar içermektedir. O yüzden tabir sahiyse kardeşler biz meseleleri sindire sindire ilerleyeceğiz. Yani acele edip eksik yanlış öğren öğrenmektense meseleleri kavrayarak sindire sindire ilerleyeceğiz inşallah. Dedik ki ders toplam Allahu alem 150 150 derslik bir seri dedik. Daha çok veya az olabilir bunu Allahu alem. Allah bilir. Ancak biz niyet olarak söylüyoruz. Ancak dediğim gibi bu kadar uzun olmasının sebebi şudur kardeşler. Türkiye Selefilinde özellikle Selefin usulü üzerine ders yapılmaması sonucu bu alan hep boş kalmıştır. Boş kalınca da bu usuldeki eksik yerler tamamlanarak ders ilerleyeceği için bu kadar doğal olarak uzun sürecektir. O yüzden kardeşler son 5 dakika olarak size şunu söylüyorum. Bu ders içerisinde yapılması gereken eğer dersi hakkıyla anlamak istiyorsanız yapılması gereken size 5 madde sunacağım. Hızlıca bu 5 maddeyi ders içerisinde uygularsanız inşallah Allah subhanehu ve teala'nın dilemesiyle muvaffak olunur. Birincisi kardeşler ben ders işleyer, işlerken lügat ve ıslahi anlamlarından bahsedeceğim. Mesela bazı kavramlarla karşı karşıya kalacağız. Mesela nedir? Şirk bir bu kavramdır. Küfür bu bir kavramdır. İman, nifak bunlar bir kavramdır. Bu kavramların sözlük ve dini anlamlarından bahsedeceğim. Bunu mutlaka ve mutlaka öğrenmeniz, fıkh etmeniz, not almanız gerekir. Bu birinci dikkat edilmesi gereken husus. Neymiş? Lugat ve istilahi yani dini anlamlarını, lafızların lugat, istilahi yani dini anlamlarını fıkh etmek. Yani bu kelime burada ne anlama gelir? Bir bakıyorsun kimi zaman münafıklık İslam'ı çıkaran bir şey için kullanılmıştır. Kimi zaman başka bir anlam ifade etmek için kullanılmıştır. Bir sürü kullanılış halleri vardır. Buna kelimelerin tabir sahi ise kullanılış halleri denir. Bunlara dikkat edeceksiniz kardeşler. Bu birinci noktadır. İkinci dikkat etmeniz gereken kardeşler vereceğim kaideler olacak ders hakkında. Mutlaka ve mutlaka o kaideleri fıkhetmeniz not alıp bilmeniz gerekir. Mesela diyeceğim ki İslam'da, İslam akidesinde şöyle bir kaide var. O kaide mutlaka not alınması, fıkh edilmesi, hatta gerekirse mota mot ezberlenmesi gerekir. O zaman birinci, lugat ve ıslahı anlamlar üzerinde durmak. Yani lafızların fıkı diyoruz buna. Kullanılış halleri. Ki bunu ders içerisinde işlerken, pratiğe dökerken daha iyi anlayacaksınız. İkincisi kaideler kardeşler. Kaideler üzerinde duracağız. Üçüncüsü de not alın içeriğini açacağım. Naslardaki istidlal noktaları. Ne demek bu? Bakın diyeceğiz ki mesela bir delil getireceğiz Kur'an'dan veya sünnetten. Diyeceğiz ki, mesela diyeceğiz ki şu dinden çıkarır. Ona bir delil getireceğiz Kur'an ve sünnetten. Diyeceğiz ki bizim getirdiğimiz Kur'an ve sünnetteki bu delilin şurasından çıkmaktadır bu hüküm. Buna istidlal noktası diyoruz. Mesela bakın, çok basit bir örnek vereyim. Davut'u da karşıma alayım. Davut Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da diyor ki siz cünüp olarak oruçluyken cünüp olarak Ramazan'da fecir vaktine girebilirsiniz. Allah Azze ve Celle bize diyor ki Kur'an'da siz oruçluyken cünüp olarak fecir vaktine girebilirsiniz. Dolayısıyla da orucun çok küçük bir kısmını da olsa cünüplü olarak geçirebilirsiniz. Bu caizdir. Diyor. Böyle bir şey var Kur'an'da. Ama bakın bu Kur'an'da lafız olarak yok. Ama istimbat edilerek var. Mesela örnek. Diyelim ki fecir saat 5'te giriyor. Doğru mu? Mesela diyelim dörtte giriyor. Dörtte fecir. Yani dört oldu mu yemek yemeyeceksin artık. Bitti. Peki Allah azze ve celle bize dörde kadar oruçlu olmayanın yapacağı helal şeylerin yapılabileceğine izin veriyor mu? Mesela diyor ki siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için. Doğru mu? Bu fecir vaktidir. Doğru mu kardeşler? Evet, doğru. Bu fecir vakti kaçta giriyor dedik mesela? Dörtte. Dörtte doğru mu? Peki ben 3'ü 59 geçe cima edebilir miyim hanımla? hanımımla? Delil. Allah Azze ve Celle diyor fecre kadar. Demek ki 359'a 59'a kadar hatta 3'ü 59 nokta 59 saniye, saniye nokta 59 saliseye kadar vaktim var. Doğru mu? E peki o zamana kadar madem ki Allah Azze ve Celle bana izin vermişse ben de 3'ü 59 geçe cima edeceksem mutlak surette fecre cünüp olarak erişeceğim demektir. Evet. Ayetinden delil nedir? Yani cünüplü olarak orucun bir kısmını geçirebilirsin. Buna delil nedir? Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için. Bu e kadar lafzı 3.59 geçeyi de kapsamıştır. Ve buna nas'ın işareti denir usulü fıkıhta. Ve bu selefin üzerine vurgulamış olduğu kaidelerden bir tanesidir. İşte buna istidlal noktası denir kardeşler. O yüzden dedi ki bir, kelimelerin lugat ve ıslahı anlamlarını bileceğiz. iki kaideleri bileceğiz. Üç, naslardaki yani delillerdeki istidlal noktalarını size bahsettiğim zaman o istidlal noktasını bilip fık edeceksiniz. Yani şu hüküm ayetin şu kısmından çıkmakta. Bu hüküm ayetin bu kısmından çıkmakta şeklinde veya şu şu sebeple biz bu ayetten bunu anlıyoruz, şu şu sebeple bu ayetten bunun reddini anlıyoruz şeklinde bir şey bahsettiğim zaman ki buna istediler noktası denir ona dikkat edeceğiz. Dördüncüsü de kardeşler taksimatlara dikkat edeceğiz. Taksimat ne Kısımlandırmalar. Mesela diyeceğiz ki bu üç ayrılıyor, bu iki ayrılıyor. Tekfir e, şey küfür üç ayrılır, iki ayrılır, iki ayrılır, bu beş ayrılır, bu dört ayrılır. Bu, bunun kısımlandırmaları vardır, bunun AB şeklinde kısımlandırmaları vardır, B'nin altında C, CDE diye gider mesela örnek. Yani buna taksimatlandırma denir, kısımlandırma denir. Buna dikkat edeceğiz. Ve 5 de son olarak kardeşler, eğer derste bu konuda icma edilmiştir veya bu konu ümmet tarafından ittifakla kabul edilmiştir şeklinde, icmadan bahsettiğim zaman mutlaka ve mutlaka o icma bilinecek. Yani diyeceğim ki mesela e, küfür, büyük küfür, iki küçük küfür diye ikiye ayrılmıştır. Diyelim ki Selef bunda icma etmiştir dediğimde hemen o icma noktası tespit edilmiş bir nokta olarak tabir-i sahihse kabul edilip hemen o not alınacak ve o mesele icma edilmiş şekliyle bilinecek ve fıkh edilecek. İlk ders olarak benim size anlatmak istediğim bunlardı. Ama dediğim gibi bu dersler, bakın bunu daha önce de ders serisine başlamadan önce de söyledim. Öncelikle bu dersler avama yönelik bir ders değil. Yani biz işte tekfir, küfür, iman, şirk vesaire meselelerini öğrenmek isteyen insana, yani sen ilk defa bunu öğrenmeye başladın gel bu meselelerle öğren diyemeyiz. Bizim mesela akide derslerimiz var. Avama yönelik, avamın anlayacağı şekilde. Birçok yapılmış dersler var. Onların daha öncelikli olarak dinlenilmesini tavsiye ederiz. Ama aydın olmuş kişilere, yani en azından bazı kitaplar okumuş, bazı derslere oturmuş, bazı meseleleri anlamış kişilere kardeşler, tavsiye olarak, tabii ki bu dersi tavsiye ederiz. Zaten bir dersi tavsiye etmezsek onu yapmayız. Ama avama yönelik olarak tam değildir. Ancak Birbirinize destek olup da içerinizde bu meseleleri yeni öğrenen kimseler varsa dersten sonra benim anlattıklarımı onlara sorup da anlamadıkları noktada yardımcı olup daha basite hafife indirerek anlatabilirsiniz. O da sizin gayretlerinize kalmıştır. Orada da Allah Azze ve Celle'nin şu ayetiyle muhatap olursunuz. Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki hayır da Yardımlaşın takvada, hayırda yardımlaşın. Günahta, düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor Allah subhanehu ve teala. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ancak sizin burada dersin gidişatıyla alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa ilk gün olma hasebiyle sorularınızı, ilk ders olma hasebiyle sorularınızı alabilirim. Allahu alem ve sallallahu ala yine muhabbet.